يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الرحمن الرحيم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 Daha önceden de benzerlerine işittiğimiz bilgiler kolay kolay pratiğe yansınır ya da az yansıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Şimdi bir şey bir karkatı söyleyeceğim. Bir çoğunuz için önceden işitmiş olabilir ama tekrar da inşallah fayda vardır. Bir kum saati düşünün. Kum saati. Üstteki kum taneciklerine bir bilgi diyoruz. Üsttüden bir hadis olsun işte istenen bir ayet olsun ya da e, herhangi bir alimliği istiadı olsun işittiğimiz her e, bilgi bir kum tanesi olarak hafızamıza yer ediniyor. Bizler istenenle bu bilginin o iman daracından geçerek pratik alan dediğimiz zemine işe, bilmesi o bilginin. Demek ki üstekine bilgi diyoruz daraca iman diyoruz ve tüm salih amel diyoruz. İşittiğimiz bir bilgi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 Tam ortasına ben varım, sol tarafında şeytan var, tam ortasına ben. Her kim Allah'ın fikrini umutlamazsa, yani sabit kalırsa, İbn-i Rahim Allah'ın tabiriyle sabit kalmak yoktur, insan duruyorsa o geriliyor demektir. Ya da şeytanın sözlerine kulak veriyorsa, ikiden bir adım uzaklaşıyorsa ne olur? Biz tecrübeyle de sabit bir ki, insanlar ikiden uzak kaldığı oranda ibadetlerden çoğulmuş oluyor. Ve ilk adımda günah çok çirkin gelirken, ikinci adımda o çirkinlik kayboluyor, dördüncü adımda sevimli geliyor, Beş, beşinci adımda çok hoş geliyor, altıncı adımda iman, e, zikirden tamamen uzaklaştırmış oluyoruz. O yüzden Allah-u Teala şeytanın adımlarını izlemiyor Şeytan hızlı koşmaz, yavaş yavaş yürür. Ama e, istediği belgede bir şekilde götürmeye çalışır. Peki, zikri yaklaştığımız zaman ne olur?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 Hasan kim diye ben soruyorum. Artık işte söz altı Ankara valisi adı. Eğer vali kelimesini, vali ne nedir, gücü nedir bunu bilmezsem ben Veli'yle Hasan'ı Ömer'le karıştırırım. Anlayamam. Yani vali ise ben de valiyim. Yani çok da sorun değil. Tüm gücüm anlamı anlayamadım ben. Artık işte söz altı vali nedir biliyor musun? Bilmiyorum dedim ben. İşte emniyet bilimler ona bağlı askeri falan. Ha tamam dedim. Gücünü gördüm. Neden? Şimdi ben binmekten işte emniyetler gelecek, iş yoksa bedeliyat, işler vesaire vesaire vesaire. Yine bu kadar bedeli bir askeri yaptığında, şeyde iş, askeri bahçesinde oturuyoruz. Bir tanesi işte komutan aptal geliyor dedi. Komutan aptal mı? Ben gücü bilmiyorum. Kimdir onu da bilmiyorum. Nasıl bir mizacı sahip? onu da bilmiyorum.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 Bir kitap okuduğumuzda eğer o, o sayfada beş paragraf varsa ya da üç paragraf her neyse o paragraflardan biri Resul Aleyhisselam'a aitse işte bu konuda Resul şöyle der iki nokta işte işte Ebu Hureyye'de Rabiyyallahu'na iki nokta işte Resul Aleyhisselam derişti ortada bir metin var ilk yazarın metnine beş saniyede on sene ayırıyorsa ikinci metne on saniye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 Dışarı çıkıp bak, kalabalık toplanmış mı diyor. Çıkıp tekrar geliyor. Evet diyor, kalabalık toplanmış mı. Peki bu sayı kırkı bulmuş mudur diyor. Evet diyor, kırkı buldu diyor. Hadi o zaman çıkarın diyor. Ben resmi olanları diyor. Biz neden yoktur ki, cenazesine bir koşmamız, kırk kişi da onun duası ona e, fayda vermiş olmasın diyor. Hadis metni bu. Şimdi kırk diye isteğimizde alacağımız ilk bedel nedir?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 Ya demek ki faiz öyle bir büyük öyle bir büyük haram ki sirki dahi salladı. Ama orada kullanılan kelime sirk kelimesi. Sirk koşmamız kırkçısının duası fayda veriyor. İki kere meyve kapardık gittik. Şimdi bu her ne kadar da genaje başlığıyla anlatılmış bir hadis metni olsa dahi burada sadece bu tür meyve yok. Ne tür meyveler var? Biraz daha bekliyoruz. Evrabi'ni kaybetmiş bir baba,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 Metin hala dindik Ya bu metinde kelimeler yer değişmiyor. Başka bir meyve İbn-i Bas radiyallahu anh'ı isteseydi kerefek bakamaz mıydı? Bakar, tutup olmuş. Tadi çıkaralım. Çok rahat derdi. Ortan müsait. Ama cenaze evinde dahi davet ediyor. Bismillah hatırlatıyor. Şimdi konumuz davet olmuş olsa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 Allah talib ediyor mu Kur'an'da içinde yakıtı insana taş olan cenenden kemiğimizi, evimizi koruyun diyor. Şimdi evlat yazar etmiş. Genelde burada bu şekilde çok rahat gömülebilir, çünkü adil edilmesi gerekiyor. Ama dedi ki 40 kişi, şimdi toplansın, gelsin, bunlar doğaçlar, evladın burada rahat etsin. Evladı öldükten sonra dahil evladım sen bir baba var. E, Tıpkı bilgilerle e, topluyorsa alimlerin girdiği zaman fasa kasa meyvelerle e, çıkacağına ben bizde bir milyar eminim. Şimdi hadis metnilerin içinde dolaştığımızda vallahi buna inanın o kadar çok şeyler dökülüyor e, ki ya önceden niye aklıma gelmedi dersiniz. Ama gelmez ki içine girmedik. <gülüyor> Ve yine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 Ayladan mektup geliyor. Arkadaşlar değil mi? kaya değil mi? Mektubun üzerinde işte ayladan kayaya. Şimdi öyle kendine gelen bir mektup zannedecek haklı olarak. Ama bir bakıyor ki başka elden gelmiş. Ha bu başka bir aile, başka bir kayaya yazmış. Yani bu metin sahibi. isimler benziyor ama muhataptan farklı. Vallahi billahi ve İçinde çok güzel sözler var olsa o için eklenmesi mümkün değil.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 Ondan sonra işte tabimler, alimler birbirimize kadar geliyor. Ben bu metin karşısına aklın konumun bir sorusunu ne tabilerden alacağım, ne alimlerden alacağım, ne babamdan alacağım, ne sizlerden alacağım. Ben hadis, akla ters gibi gözüken hadis metnini karşısına attığım konumunu ben sahabelerden alacağım. Niçin? Çünkü o öyle bir akıl ki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 Ayrı şey yaparsan ne olur? Allah'a diyor ki ben orada razıyım. Yani Allah benden razı olursa olacak. Şimdi kriter belirleyemedikten sonra ben hadis metri karşısında çok büyük bir olasılıkla hak etmiş olacağım. Ama ben hak etmek istemiyorum. Çünkü öyle bir konu ki yanlış anlaşıldığında vallahi kişiyi cehenneme kadar götürecek şu an bu konu konuşulmuş. Peki sahada ne yaptı? İki örnek vermek istiyorum.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 Kendimizi o kadın yerine koyalım. Resulasyalarla karşılaşıyoruz. Normal yaşlılık sıkıntılarını hiç bahsetmiyoruz. Ya da işte dizimi arıyor, bir şey var mı, siva var mı, tıbı ne dedi. Bunlar hiç bahsetmiyoruz. Ey Allah'ın Resulü, benim adımı Allah'a dök, Allah Allah'ın cennetini alsın. O mübarek ağzası mektir çıkıyor. O yaslı kadının üzerine mektir söylüyor. Yaslar cennete giremez. Yaslar cennete girmeyecekler.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 Başka bir metin. Resul-i <Gülüyor> Selam Meşik'te oturun diyor. İçikmişsiniz o babesi. Saben adresinden hatırlamıyorum. Bir tanesi kapayla oturur, diğerleri bir sarı var. Artık kurbeş sonrasında orta bunu bununla hatırlamıyorum bilmiyorum. Gidiyor sahabenin yanına. Neden buradasın diyor. Ne yalnız siz oturun dediniz ya diyor.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 Demek ki denemeniz gerekiyor. Kim sade öyle demeli. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh'ın öyle bir metin geldi. Metin kimden geldi? Kimden ağzından çıktı? Ebu Ge'nin ağzına çıktı. O Ebu Ge'nin çıkan bir metin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın aklının tam karşısına geldi. Ne yazıyor bu metinde? İstediğim ki diyor Muhammed aleyhisselam Mesih-i Haram'dan Mesih-i Aksa'ya yolculuk yapmış. Kesinlikle akla ters gibi gözüken bir metin oldu. Neden evdeki Rabbı Allah anhu şöyle demedi? Emin misin? Pardon, bunu kimden istedin? dedi. Hani bir taslaktan bir haber geldiği zaman araştırdım. Bunu kimden? Elektrikte şey söyledin ki, yani bu acayip bir söz şey söyledin bana. Ben bunu Muhammed'ten istedim. Aleyhisselam. Neden böyle demeli? Ya benim bildiğimde yanlar bütün metinler kullanmaz. Diyebilir Bugün mi? Bugün meyalciler yaptığı dedim.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 tabii önce bir altyapıdan sonra karşılaştığımızda yani metin sahibini tanıdıktan, sevdikten, ona güvenikten sonra e, bu metine e, karşı saygısızlık ettiğini zaman ayete basında tür belalar geleceğini bildikten sonra eğer bu metin aklımıza tek bir şey ve sahih bir şey bu metin biz anında aklımızı yontacağız, aklımızı sahi hale getireceğiz. Yani biz ben yoksanamayız. Ama bir eşitliğinde, ama dikkatini okumadan bir şekilde yanlış anladım diyecek insanlar. Şimdi hayatımdan bir pratik veriyorum. Allah için bu hüzettiğim bir kişiyi ekranda dinliyorum. Merak etme acaba bu adam ne anlatacak? Tabi şey vermeyeceğim. Diyor ki Allah'ın ahlakıyla ahlakları hadis bir metin geldi ve sevmediğim bir ağızdan geldi.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 Kur'an senin koyamaz vesaire. Ben kendi görüşme X diyorum. Yani kabul ettiğim görüş X diyorum. Kodlama yapıyorum. Senin kabul ettiğin görüşü de ben Y harfi koyuyorum. Şimdi bu X görüşü ilk kez bana, e, ben ağzımdan çıkmış değil. Benim aklımdan alimler var. Alimlerden aldığım bilgileri ben masa yapıyorum Sen de kendince ilim adamlarından aldığım bilgileri yapıyorsun bu Doğru mu diyorum? Evet doğru diyorum.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 Biz çıkarız, tamam. Şimdi dinleyiciler ve izleyiciler ne düşünür bizim aklımızda? Ya ya ikisinden biri bilmiyor bakmıyor, çünkü aynı görüntü değiller. Ya de bilmiyor. Allah kararlı diyor ki, bilmiyorsanız sabah <gülüyor> karnan keseniyor, bilmiyorsanız sabah kadar tartışın demiş. Eğer hocam Allah da tartışın demiş olsa kim e, kimin geçer, kim kim çıkar? Başlıyorsa ilkine o kazanır.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 Bu doçen, bu adam profesör. O zaman profesör sormam gerekiyor. Yani ismini başında bir prof yazacak. Tabii ki soralım diyecek. Adayları geri çektik. Özellikle şu doçen arasılmazlar tamamlarına bir tıkladığımız oldu. Ama karşımıza iki tane şey çıkıyor. prof çıkıyor. Bu senin görüntüsün altını atıyor. Bu da ben görüntüsün altını atıyor. Hadi ne yapacağız? Demek ki profesör makamı mutlak manada insanı doğruya ulaştırmıyor. Eğer Prof. Bakan mutlak manada doğruya doğruya ulaştırmış olsaydı iki profesörün de aynı düşünmesi gerekiyordu. O zaman Prof. Bakan'a mı gittik? Hocam ne yapacağız? Allah'ına sorun diyor. Ve ehem olana sorun diyor. Kürtay prof'lar farklılaştı. Yani prof sayfa mı ben bakacağım. Prof listesi bak hocam burada 20 tane bu 15 15 bak 15 20 olmaysa fazla. Böyle bir Kürtay değil. Bakma fikirleri hocam diyorum. Dinimiz evreşen mi? Evreşen. O zaman ben dilimiz özellikle bu konumuz Türkiye'ye has bir konumu Değil. O zaman hocam diyorum dünya demesin ilim adamdan sorsak daha güzel olmaz mı? Yani, yani akıl der ki dünya demesin olsun. Hadis'ten. Işte. O zaman Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin programı kusura bakmayın. Siz de kale almadık diyoruz. kenara almadık.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 İşte Elbani hocamız kimimize geçmişse adı ise Zahid bir deniz gibi diyor. Ya hocam Mısır'da adım mı yok? Kendi sınıf nesil alınsa ne? Ama yok adam diyor ki kardeş bu Bin evrense. Bu bin. Yani Allah'ım Ben Yanlış adrese sorduğumda patlar. Oradan bir süre yolculuk yapıyoruz. Hikmet'e bakıyoruz. Elbani adı da geçiyor. Şu an Arnavut'un adı geçiyor. Abdülkadir Arnavut. İki Arnavut. Ne? Kaç kilometre? İki bin kilometre.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 Şimdi adın kitapta geçmiyor Yani seni tanıyor. Yok. Ya, böyledir bu. Sığla gidiyoruz. Elbani'ye rahimahullah. Böyle de diyor. Ya kendi içimizde Hüseyin'ler var. Binmaz'a var. Başka alimler var. Niçin Elbani? Hocam Elbani uzak yiyen bir adamı. Allah halka ya. Birimiz mükemmel bir dinçi. Yine hizmet eden tasvihcileri Arap değil. Kimi bu aradan gelmiş. Kimi Arnavut, Kimi bilen Hakikaten yani Hırslan bir aklı gerçekten çok iddia idna edecek bir bilgilerim. Eğer güzel bir şekilde sunulursa. Şimdi bu taktikle hocamızın ağzından bir farkı çıkmadığına ben pratik yaptım ve sahip oldum. Hatta kardeşlere şu ödülü verdim. Dedim ki size bir test yapacağım. Eğer atılımı bulursanız bu testte yani beni haksız konuma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 Hemen aklımı yaratacağım ben. Demek ki buna kasa duyup buyurmuş, tamam sayılırsa böyle. Yani sen sakin, rahat ol. Buna sıkıntı yok, sıkıntı senin bildiğinde var. Hemen bildiğin güzel. Ben aradım sana döneceğim dedi. Aradı iki metin o sahip hatırlamıyorum. Elbani diyor ki böyle bir metin hadis-i şahplarına geçmez, uydurulmadır. İddi kanında diyor ki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 Onlar pratikal mekandan oturuyor. Oturanlardan oldu. İşte metnin içine girdiğimiz zaman gerçekten e, imanımızı takmış olacağız. Yani bu metnin beni ne kadar etkiledi. <gülüyor> Unuttuğumuz bir gerçekte var. Metinle benim aramda bir şeytan var. Eğer ben şeytanı görmezse.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 ee ne olmuş soruma büyük ihtimalle kümesiyle devam eder ya nasıl itibar edeceksin ki devam edin bir ilgi daha koyun Peki sonra ya, ya sahibi ise sonra uzak durman lazım yani metnini, metnini sen seni ters ya tamam da resimala selamı ait olmak olası yüzde bir bile olsa nasıl bu saygı söylüyor İşte kardeşler eğer ee,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 Şimdi fazla alaya için şu halkalardan büyük, en az bir tanesi kopması gerekiyor. Koparak en güzel halka Kur'an'la Snip aradaki halkadır. Ve kopardı. An, aklım ve ayetler baş başa kaldı. Eğer Kur'an'ın mucurunu bilmemiş olsak, yani Snip'ten bahsediyorum ben, akıl aynı selam yaptığı gibi, bu meajem yaptığı gibi ayet üzerine zıplarlar.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 Allah'ın sana armağan ediyorum. Ya işte sen etmem. Ya sen da, ileride bana armağan etmiyorsun da. Yani işte armağan edelim, işte armağan etmem. Armağan etmeyeceğin için ben bu ibadetleri imaret, yapmam da. Hiç sıkıntı yok. Bu armağan tamamen benim irademde. Ya el-i'mşaf, o konuştuğum meyancıya, işte diğer bütün tesisler ve meyallere baktığımızda hep tamamı Allah için, Allah için, Allah için. Ya Armağ kelimesi yok bile fal. Kuranın formasına ters bir şey. Ama adam haklı. Niye haklı? Peki, hadis ve Kur'an arasında şeytanı göremedi. Şeytan akıbına çok söyledi. Ve sen yeni bir şey söylersen herkes senden bahsederdi. Sormak bakın ben ona bahsediyorum. Ama isim önlüğü. Onu çok istediği bir şey onun ismini öğrenildi. Şimdi buna belki 20 dakika daha önce bir şey söylemiştim biz metne anlam yüklersek bunu, e, bunu daha doğrusu değer, çok değerli olduğuna sahip olursak etkileniriz. Şimdi kardeşler sinnet vahiydir artı vallahi sinnet güzedir. Nasıl bu güzedir? Şimdi bu söz kimin ağzından çıktı? Resul Aleyhisselam. Resul Aleyhisselam peygamberlikten önce ne iş yapardı? Çobanlık yapardı. O Ticaretle uğraştı. Çobanlık ve ticaret yapan bir kişinin hangi konuda tecrübesi olur? Hayvancılıkta tecrübesi olur. Hangi hayvan kaplatacıklarır? İşte kapıyla bir doyurur. Düşmanları nelerdir? Kimlerdir? Hastalıkları nelerdir? Gibi. Hava durumuna haber alabilir. Bir tecrübesi olabilir. Mesela i̇şte yağmur bulutu, su bulutu? Yerdeki otlardan tecrübesi olabilir.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 Bir metin söyleyeceğim. Bu metnin dokularını oynayacağız. Bir kelimeyi çıkaracağım da onun yerine aklımıza uygun bir kelime koyacağız. Bakalım evrenselliği ne zarar veriliyor mu? Verilmiyor mu? Eğer verilmiyorsa o zaman bu din çok evrensel değil mi isteriz? Yani demek ki beşer kaynaklı. Bakın, bir de söyledik de bir tersil çıkmadı. Tamam mı? Ama bilmekten ne olmasın canlandırır hayatı yanında.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 50 kene soru geldikten sonra hadisin devamının anlaşılmasın çok zor olur. Ama Resul Aleyhisselam ya bu gün harika bir gün. Aklına 50 kene sonra getirmeden önce başlıyor? Çok yaşlı bir havada arıyorsunuz ya. Ha tamam. Nasıl? Zaruretten. E tabi zaruretten. Ya şimdi bu kendiler kullanamamışsa zaten hadisin verilmişse mesela vallahi gölge düşürme? Ama öyle bir gaf yok ki yani herkese böyle çıkanmış. Eneşliyeceğim bir nokta yok. İnanın bu kişi bize gelmemesi olsaydı, rivayet edilmemesi olsaydı ki kesinlik edilecekti. Ya orada ne şey işleri var? Yola çıktık diyelim. Üst Bir mağara gördük. Ne yapardık? Ya buraya bir sığınalım. Çünkü hadiseyle geçiyor. Öyle değil mi? Hadi Biraz daha ileri gittik. Şafil edisindik. Bir taş parçası aldık. Oraya koydu. Artırat yapacağız ya. Belan vardı. Ama yok. Başka Yine.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 Demek ki bir Müslümanı durduran bir etkiman var ne düşman konusu mı başka bir şey. Sadece hava şartlarından dolayı ben gölgeyi tercih ettim. Neden? Çünkü şey bedenimin üzerinde hakları var. Ben çok fazla hava da bedene zarar vereceğim. Beni gölgelikten tek sebep hava şartları. Müslümanlar neden orada söylenmiyor? Bir ağzın gölgesine dinlenen diyebilir de ama gölgelenen ya sikt bu amaçla geçildi.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 Hala şarkıları zikredilmemiş olsa inanın aklı lütfen soru geliyor. Ama nasıl? E, tabii ki. Söyledi mi anlam gibi geliyor. O dediğiniz vallahi razı olsun. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Gerçekten yani biz zaten iman etmişiz bu din evrensel. Fakat o dedik ya bir bahçenin içine girdiği zaman o yakından gördüğü zaman vallahi kalp o kadar ki.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 Acaba kimler ısıracak? Kaç kere ısıracak? Ne ki caiz Müslüman kime verecek? 50 kere soru. Müslümanın misali Şöyle deseydi Araya benzer. Eğer araya verirken Bal yapamadım. Ben derim ki Yani tatlı değil ağızdan Ama bir evrese Ve vahiy Ve bağlayıcı Ne diyor? Müslümanın misali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 Sadece belli bölgelerde yetişmiş olmaması gerekiyor. Eğer deseydik ki nasıl? Herkes tarafından. biliyor. Yani ben bu metni bir Moskola'ya sunduğum zaman anında anlıyoruz. Sibirya'da sunduğum zaman zaten biliyoruz ki diyeceğiz. O zaman anlarım evrensel. Kullanılan hayvan cinsi ve arı ve bal yapan arı. Tüm dünyada olan bir hayvan cinsi. Ve insanın onuruna zarar vermeyen bir hayvan cinsi. Yani tüm bir araya geldikten sonra özenle bölgeler halinde seçilmiş, netin içine konmuş. Bunu zabban bir çoban ya da bir lider adadan adamı kesinlikle bölgelendirir. Biz en en feci şeyi yaptık. Kendi bölgemize geçsen sekne bir, bir hayvan dışı koyar. Başka bölge de anlamazdı. Bir nota bakardı işte filan bölgedeyse bir hayvan dışı. böyle erenselik olmaz. Yine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 Hadis metnlerine baktığımız kelime kelime böyle, yan yana, vallahi tesadüfen söylemiş olmadığına bir sahip oluyor Yine başka bir misal. Ben önce hadis zannettirdim bunu ve birkaç sene paylaştım. Bu kalbide geçiyor. Sonra e, başka bir sahabeye ait söz olduğunu öğrendim. Bu hadiste yürüdüler. Yine hadis mektekliler arasında geçer. ama restoruma ait olmayan bir söz ama yine e, sabere kimden meselendi? di de? restolar şu ve sabere sözler meselen bir kaziyen altına restolar şu anda görürsünüz onun önüne vahiy görürsünüz o yüzden sabere söyledik çok etkili ve geri geldiğinde bağlazı olmuş oluyor Neydi o? mukmin ne, ne diyor duvarlarını evet duvarlarını üzerine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 dedik ya, bu e, dinde görselik çok önemli, Akma günahların gelecek. Peki hazir hissediyor, günahlarını burnuna konan sinek gibi görüyor diyor. Bir el er hareketini uçuşuyor o sinek diyor. Şimdi kullanıldığı yer neresi durum? Ya neden kol demedi? Çünkü sen kalın gel, hissetmez bile. Ya da nasırı göllerleri ellerine kolunu hissetmez bile. Yanına kursa görmeyebilir. Göreceği gözünün bir tek alanlar o da bunun. Yani durma kondi olma diye öyle bir rahatsızlık veriyor ki Orada yarım süsralise bile durmasını sabredemiyorsun. Elhane süsrali kesin. Şuraya kursa biraz gez, gezi bazen gidiyor sinek. Çok da kalkmıyorsun. Burada. Ama şuraya geldiği zaman bir anlık bir uçuşsun diyorsun. Yani görmekten istemiyorsun. Sinek yine bir her tarafına var mı? Var. Dağ var mı? Var. Asrı öğrense. Kolduğu yerin arası burun. Herkes, her insanın burnu var. Yani yan yana getiriyorsun ve subhanallah diyorsun. İşte biz hadis mekline e, bu pencereden bakarsa gerçekten biz bu mekleden çok etkilenmiş oluruz.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 Yani gibi ciddi, ciddi, adam haklı, çekil, bizim anladığımız gibi anlamıyor. Yine bir tanesi İbn-i i̇bn Mace, tabi bilmiyorum i̇bn Mace diye okunduğunu, i̇bn ne Meis demiş, İngilizcesini zannetmiş. Burada ne var biliyor musun kardeşler? Biz bilimizi insanlara anlattığımız zaman zannetmeyelim ki bu kodları onlar biliyor, biz sadece hatırlatıyoruz. Kesinlikle değil, bizim anlattığımız gibi bunlar anlamıyor. Şimdi ben bir kelime söylüyorum, Diyelim ki, ya tamam mı? Senin bu yaptığın bir attı diyorum. Şimdi bir at kelimesi ağzına çıktı. Gitti gitti onun kulağına içeri girdi, ağzına geldi, bey klasını indirdi. Şöyle bir bak diyecek şey yok. Bir kulağı pat dedi gitti. Ya bu bir at değil ama ben cehennem aleminin yük sundum. Olur mu seni ısıtır, yakar korkarsın sen. Ama adam klası abi geçmiyor. Hıp diye bir şey. He ha, diyor. Hadi biraz daha kültürlü olsun. Beğrafına bir baktı. Ya hasını da varmış burada bidat hasını. <gülüyor> Metronlardan biridir. O zaman yapmamız gereken şu. Bak bidat deyince aklımıza bu gelmeli. Yani biz bidatın tanımını onu anlayacağı şekilde anlatırsak inanın bu bidattır dediğimiz zaman doktorun kansersin demesinden daha etkili olmuş olacak. Şimdi Bid'at kelimesinde şey yok, bir alem göremiyorum ben. Bid'at. E içi dolu değilse şey. ve B-I-D-A-T. Ne alkol kokusu geliyor, ne fülüş kokusu geliyor, ne donuz eti, donuz yağ Yani gaybilece hiçbir unsur yok bir Bid'at kelimesinde. Ama şirk dediği zaman çok bir şirkmiştir. Kumardır bu, kumardır yoktur. Ya domuz ayranı Sadece kafir misli bir baklıyor benzer. Oysa ki öyle değil. Ete ara, beslenmesi ara bu. Faiz, olabiliyor da biliyor asıl. Ama bidat, bunlar daha tehlikeli. Fakat böyle bir e, çalışım yapmıyor. O zaman biz bidatı onu anlay anlayacak şekilde anlatırsa, görsel hale getirirse, o zaman bu bidat dediğim zaman belki bir anda daha bir e, sözde olacaklar. Şimdi bir anlattım yaptım bir, birkaç bir kaç Allah'ın nasıf fayda verdi. Onun için yapalış demiş Şimdi muhatabımda diyoruz ki şunları mı? Bir boşluk ne şey mi? hemen? Sağ ol teşekkür ederim. Ben daha boşlukta. Ha <yok>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kardeşler. E, beni dinlerken hep aynı üslupla bir bir vakya anlatırmış gibi dinleyin insana faydalıdır. Diyoruz ki bir vakya ama sen bir dakikayı kesmezsin dediniz. Çünkü hasta bir doktor toplum. Hasta bir kırmayacağız. Biliyoruz ki bak burada ne yazıyor? İslam dini yazıyor. Tamam? Bu İslam dininin hududlarıdır.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 Burada bir boşluk verebilir misin diyoruz. Vallahi hiçbir boşluk yok. Bu da ne var biliyor musun? Kur'an-ı sünnet var. Hemen yan yana getiririz. Ya divanı gitmek istiyorum burada var. Ya tavla kızla oynamak Acaba hangi baskıyı insan seçeyim? Burada var. Ya torpilcim hangi asker gireceğim? Burada var. Ya çıkarken doa okumak istiyorum. Burada var. Ya ben gele geleme kızım. Kaç gelecek kızım? Burada var. Ya ben dik yetmek istiyorum. Burada var.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 İslam dinini Allah talebe doldurmaya sen de dolduruyorsun. İki tane sari çıktı aslında, İçin koyar. Estağfurullah. Vallahi böyle oluyor. İşte ayınlar buna bidat diyor. Yani bir şeker de olsa bidat, zemzeli desene bidat, içine siyah zeytin de koysan bidat, mazot da desene buna da bidat oluyor. Yani iyisi olur. iyi iyidir. kurma güzel. Ama altın zaman sen çıkan kuramışsın. Basta bir şey çıkmıyor. İşte bidat budur diyorsun. Bir kodlama yaptın.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 Karışır Tersinizin bu kadar Allah sana razı olsun Rabbim işitliklerimizi ıı, Yaşamamızı nasip etsin Allah. Ve en kısa zamanda inşallah Allah sana evet. razı, razı olsun Allah sana razı olsun Allah razı olsun hocam Allah sana razı olsun orada bir şeyler alabilir ortayı kapatırmış bilmiyorum onlar numarası alabilir tamam da kendilerine kadar kadar